Festey için açık radyo deniyecisi Yonca Demir'e teşekkür ederiz. Bir dolap kitap. Her yaş için çocuk kitabı. Hazırlayan mezunlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakeç. Kitap DOSTU sizin OKULU SUNAR Günaydın, Bir Dolap Kitabı hoş geldiniz. 94.9 Açık Radyo'da canlı yayındayız. Günaydın, herkese merhaba. Günaydın Banu, sen açıklar mısın durumu? Evet bugün ufak bir değişiklik yaptık ilk defa ayrı ayrı yayına katılıyoruz ben radyoda değilim telefonla katılıyorum Bunun nedeni de 4 haftadır küçük bir mola vermiştik belki dinleyenler fark etmiştir canlı yayın yapmıyorduk Bizim ufak bir bebeğimiz var artık o yüzden ben onun başında nöbetteyim radyo yayınına da evden katılmak durumundayım ee, evet bu konudaki hislerimi geçiyorum çünkü orada olmak istiyor olabilirim ama söylemeyeceğim bunu ve e, hemen elimdeki kitapla devam ediyorum. <gülüyor> tamam ben de bir şey demeyeceğim ben de orada <gülüyor> olmak istiyorum çünkü böyle e, telefonla yayına katılmak çok e, garip geldi bana evet, şimdi, ama e, kitaplarımıza geçelim tamam. Geçelim evet ben de burada bakıyorum koltuğum boş bir tarafım çolak elimdeki kitabın adı Miguel ya da Miguel nasıl okunur aslında bilmiyorum İspanyolca nasıl okunuyor? Miguel diye okunur herhalde. Miguel diye okunuyor olması lazım. Evet işte iletişim yayınlarından çıktı. Yine okuyama, okumakta zorlanacağım bir isim ama uydurarak okuyayım. Alfredo Gomez Serda diye bir İspanyol yazar. Aslında ünlü bir yazar tarafından yazılmış. Ve Javier Zabala tarafından da resimlenmiş bir, bir kitap. İspanyolcadan Türkçe'ye çeviren de Saliha Nilüfer. İletişim yayınlarından Çıkalı herhalde bir aydan fazla oluyor bu kitap. Miguel ya da Miguel artık nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. işte bir şehir hayatı içinde yaşayan bir çocuk. İşte çalışan bir annesi ve çalışan bir babası var ama böyle hani gerçekten çalışan insanlar. Ee, nasıl denir işte sabah işe gidip akşam dönüp işte toplantılara gidip işte şey Hani hiç şeyiyordu. zamanı olmayan anne babalardan mı? Evet az zamanı olan e, anne babalardan ama hani sorumluluklarını da yerine getirmeye çalışmıyor değiller tabi ama işte sabah okula bırakıyorlar çocuğu falan. E, ve hani... Şimdi kitaptaki e, çizilen e, karakterler tabii tüketim toplumuna mensup insanlar bunlar. İşte hafta sonu mesela alışveriş merkezinde işte büyük marketlerde filan geçiriliyor. Mesela büyük markete gidiyorlar bir sürü alışverişlerini yapıyorlar filan oradan çıkıp işte alışveriş merkezinin e, koridorlarında dolaşıp babası işte mesela taba rengi pantolonuna uygun bir ayakkabı alıyor falan. Yani böyle bir e, hayat yaşıyorlar normal bir kentli hayatı diyelim. Ee, e, yani evet şimdi ben yorumları yapmak istemedim ama <gülüyor> <gülüyor> e, işte mi geldi bu hayatın içinde büyüyen bir çocuk işte okuluna gidiyor onun için her şey yolunda sırtı e, pek karnı tok e, evi sıcak uyuyor ediyor kalkıyor işte mızırdanlıyor mesela nazını çeken insanlar var işte evlerinde bir e, bakıcı e, var sabah gelip akşam giden ev işlerini e, yapmak için çünkü ev işini yapabilecek başka kimse yok. Ondan sonra işte Miguel'le de ilgileniyor aynı zamanda okuldan dönüyor onunla oyunlar oynuyorlar falan işte böyle bir hayat yaşıyorlar bir gün yine alışveriş etmeye gidiyorlar bir markete Miguel çok sevdiği çikolatalardan böyle bir piramit görüyor üstelik indirimde falan. Hemen uzanıp bir tane alıyor o sırada bir bakıyor Aa, annesiyle babasını kaybetmiş. Onlar arabalarını alıp gitmişler bile alışveriş arabalarını. Ha. Ya işte öyle bir kaybolma hikayesi markette çok olur ya ondan sonra evet. e, o da işte arabanın yerini hatırladığı için diyor ki oraya gideyim bari. Çünkü e, şeye gidip söyle danışma merkezine gidip ben kayboldum demek istemiyor bebek mi ki o diye. Ondan sonra Hı. gidiyor işte alışveriş merkezinin otoparkında yürürken bir adama çarpıyor. Bu çarptığı adam da o sırada çöpü karıştıran bir adam. Zaten işte böyle pasaklı falan yani Miguel'in yaşadığı hayatın tamamen dışında olduğu belli olan bir adam. Hı hı. Miguel bu arada elindeki paket çikolata paketiyle hani çıkmış ödemesini de yapmamış vesaire. Bu insanla yani çarpıştıktan sonra durumu fark ediyor ve çok ilginç bir... Adamla karşılaştığını anlıyor çünkü adam ona hemen diyor ki ya diyor, iyi ki diyor bana çarpmıyor ya gidip elektrik direne çarpsaydın ya diyor elektrik direğini bırak da şuradaki arabaya kafanı çarpsaydın daha da kötü diyor ya hayvanat bahçesinden kaçan bir gergedana çarpsaydın gibi bir monoloğa girişi veriyor adam. <gülüyor> ee, ve ondan sonra işte Miguel aralarında bir e, sohbet başlıyor. Miguel ona çikolatasını ikram ediyor. Adam hemen çöpten böyle çıkma bir ekmek buluyor ee, böyle üstünü biraz siliyor falan ve. Yerip hemen ekmeğin arasına çikolatayı koyuyor. Miguel e de teklif ediyor. Miguel kibar bir çocuk olarak reddediyor bunu. Ve bu arada adam diyor ki sana bir şiir okuyabilir miyim? Yani adam da tabii önce bir hırsızlık hikayelerini anlatıyor. Ben de çikolata çalardım falan diye şeyler söylüyor. Miguel biraz Oo utanıyor. yani hiç yoktan hırsızlık damgası da yemiş oldu. <gülüyor> tabii böyle ama yani adam bundan gocunmuyor. Yani öyle bir durum yok. Açtım hani sardalya daha sonra sardalya yerken yakalanmış. Zeytinyağlı sardalya çalmış. Onu yerken yakalandığı için de artık markete almıyorlarmış onu. Yani böyle ha. bir e, adam işte e, bunlardan bahsediyor. Diyor ki ben bir de diyor kitap çalarım. Bu hırsızlık hikayesini e, anlatıyor Miguel e ve diyor ki bir de kitap çalarım. E, Miguel buna da çok şaşırıyor tabii ama burada benim dikkatimi çeken şey adamın açlıkla ilgili şeyler çalıyor olması. Yani hem karnının açlığını bastırmak için yiyecek çalıyor sonuçta bu hayati hı hı. bir şey. E, hem de ruhunun açlığını bastırmak için kitap çalıyor diye düşünüverdim ben. Ve e, işte ondan sonra Miguel e bir şiir okumak istiyor. Amerikalı bir yazar Walt Whitman'ın bir şiirini okumak istiyor. Ve şu dizeleri söylüyor çocuğa. Her gün dışarı çıkan bir çocuk vardı ve baktığı ilk şeyde dönüşü verirdi o nesneye. Bunları okuduktan sonra apar topar çekip gidiyor. Miguel de şaşırıp kalıyor ve aslında hikaye bundan sonra başlıyor. Buraya kadarı sadece girişti. Bundan sonra hmm. olan şeyler şiirde yazıldığı gibi. Miguel o gün, o sabah neye çok dikkatli bakarsa o gün o şeyi o şey oluyor ve bir başka bir başkasının yaşamına konu veriyor. Mesela işte sabah hmm. annesi onu okula götürürken işte çık arabaya biniyorlar işte ilerliyorlar biraz bir ışıklar var o ışıklara geliyorlar. Orada e, hep cam silmeye çalışan ve e, mendil satmaya çalışan iki küçük çocuk var. Aslında Miguel yaşlarında iki çocuk ama onların hayatı bambaşka hmm. ve e, Miguel o güne kadar dikkat etmemiş. Bir tek şöyle dikkatini çekiyorlar o gün. Eee... İşte çocuklardan birinin üzerinde Miguel'in en sevdiği müzik müzik grubunun yani şafak vakti tavan arasında inlemeler adlı grubun <gülüyor> <gülüyor> tişörtü var. Ve onun işte vokalisti falan çok deha olduğunu düşünüyor Miguel onun. Ve ona çok dikkatli bakıyor. Ben de bakıyor. dinlemek istiyorum o grubu. <gülüyor> <gülüyor> evet şafak vakti tavan arasında inlemeler. Ve Miguel birden bire o tişörtteki vokalistin kendisi olu veriyor, o vokalist olu veriyor hmm. ama Penny tişörte hapis biçimde yani kıpırdayamıyor, bir yere gidemiyor, sesini duyuramıyor kimseye ama bu iki çocuğun hayatına şahit oluyor, onların nasıl hayatlarını kazandıklarına, nasıl hayat bir hayatta kalma mücadelesi verdiklerine, hatta çocuklardan bir tanesi diyor ki bir gün çekip gideceğim buradan diyor, daha iyi yaşayacak bir yer mutlaka vardır dünyada. Bu laf Miguel'i tabi alt üst ediyor çünkü o her şeyin yolunda olduğunu düşünüyor her zaman. Hmm tabii o, izole yaşıyor çünkü aynen izole steril bir hayatın içindeyken bu sözü duymak o hayata şahit olmak ilk sarsıntıyı yaşıyoruz i̇şte Miguel okul saatleri arasında yani tam da derse gireceği saatte o dikkatli baktığı nesne oluyor ders çıkış saatinde tekrar kendisine dönüveriyor böyle de bir okula gitmiş oluyor hayat okulu peki diyelim. okul yani ders e, o değişim geçirdiğinde dışarıdan e, Miguel'i yine görüyorlar mı yani bi, o yine bi, orada var mı? Nasıl oluyor? Bu bilgi bize verilmiyor. Yani bunu e, yazar bize vermiyor. Zaten hani e, hakikaten çok önemli bir yanı değil sanki hikayenin. E, bu yazar bize bunu söylemiyor ama Miguel tekrar kendisi olarak e, güne devam ediyor okuldan ders saatinde. İşte bir ertesi Aha. gün oluyor. Yani işte bu pazartesi başına gelen bu o iki çocuktan birinin tişörtüne hapsoluyor. Pazartesi e, günü bu. Salı günü işte e, Miguel bir tükenmez kalem oluyor. Aha, e, insan evet. da değil. Evet evlerine gelen işte bakıcı kadın, perulu bir kadın yani gurbette çalışıp para biriktirip evine gönderiyor. Ama ailesinden falan çok bahsetmiyor. Hikayesini çok bilmiyorlar. Yani evlerinde çalışıyor bu insan ve iyi çalıştığı için memnunlar ama hikayesini de bilmiyorlar. Yani bu yabancılaşma bu hani bu da çok tuhaf bir insanlık hali ya hani bilmiyoruz gerçekten. Hı hı. E, Miguel onun nasıl yani çocuklarına yazdığı mektup tabii tükenmez kalem olduğu için onunla yazıyor mektubu. E, ...mektubu okumuş oluyor... ...ve yine bambaşka bir şey... ...öğrenmiş oluyor, bambaşka bir hayata... ...şahit olmuş oluyor... ...işte hı hı. E, bir gün... E, futbolcu resmi olan... ...kartlar vardı ya ve çocuklar biriktirirler... Evet. ...onlardan bir tanesi gözde bir... futbolcunun işte... E, ...resmi oluyor ve... E, bir arkadaşının yine aynı okulda okudukları fakat yine dışlanan bir çocuk işte e, kentin sonundaki kırsal bölümdeki kondu mahallesinde yaşayan işte hakkında sürekli dedikodular çıkan kimseyle de iletişim kurmayan kendi tercihi de bu değil zaten. Resim çizmeyi tercih eden bir çocuğun hayatına şahit oluyor ve onunla ona işte babasının nasıl zorla hırsızlık yaptırdığını vesaireyi görüyor o kartın gözlerinden. E, <gülüyor> işte. Ondan sonra bir Afrikalı kıza dönüşüyor. Parkta rastladığı bir Afrikalı kız. Kimseyle konuşmuyormuş. Ee, işte bir yıl kadar önce Afrika'dan oraya gelmiş, kurtarılmış daha doğrusu. Fakat kimseyle konuşmuyor. Kimse onun ne yaşadığını bilmiyor. Kızın kafasının içinde e, Miguel o gün ve kızın yaşadıkların Afrika'da işte ailesinin nasıl katledildiğini, e, nasıl kaçtığını, babasının kucağında nasıl öldüğünü vesaire. O kanlı şey yani Ay. bambaşka. Tabii çok sert yani orası da bayağı sert. Uh -huh. Ee, işte böyle e, şey işte yaşlı her gün okulda dalga geçtikleri yaşlı öğretmenin bastonu oluyor vesaire en sonunda o markette e, çarpıştığı ve bütün bu olayların başlamasına neden olan adam oluyor hmm. ve e, kendisi de kendisine çarpacak bir çocuk bulmak zorunda kalıyor ki o şiiri okuyup kurtulsun bu durumdan <gülüyor> ve böylece bir haftalık bu artık lanet mi diyelim ödül mü diyelim okul mu diyelim bayrak yarışı gibi aynen de, öyle bir başka Çocuğa geçiyor. Şimdi e, kitap e, bizi işte birçok hayata konuk ediyor. Miguel'in e, başına gelen e, hadiseyle bizi hayattan hayata dolaştırıyor. Ve tabii bu e, bizim belki birazcık hani e, Türk filmlerindeki o karikatürize edilmiş melodramlarda falan vardı. Ömercik, Ayşecik falan onların da başına gelir böyle korkunç şeyler ama buradaki hakikaten iyi. Yani o onu hani karıştırmamak lazım birbirine. Bizi, bizi bir sürü hayata konuk ediyor ve böylece şunu görüyoruz. Bizim yaşadığımız o steril hayat özellikle bugün kentli hayatı çocukların yaşadığı kent hayatındaki steril evet. hayat aslında bambaşka hayatların içinden çıkıp gelmiş bir hayat. Bambaşka hayatlara temas ediyor, teğet geçiyor vesaire ve farkına varmıyoruz. Çocukların bu farkındalığı yaşamaları için aslında oldukça önemli bir kitap. Ama benim bir minik kaygım var. Evet. O kaygımın nedeni de aslında sosyal medya cıvıklığı diyebilirim. Şimdi ne alakası var e, diye. Ya şöyle şimdi bu e, sosyal medya aktivizmi diye bir durumumuz var ya bizim artık. İşte mesela Facebook'tan e, bir şey yazarak işte kutupları kurtarmaya çalışıyoruz. Mesela dev pet hmm. petrol şirketlerinden ya da işte ne bileyim bilmem ama e, kimse mesela gerçekten de gidip orada bir, bir varlık göstermiyor. Kimse bu yüzden meydanlara inmiyor. Facebook'tan yazıyoruz kutuplarda petrol aramayın diye oh bir rahatlıyoruz vicdanımız rahat Hı, rahat uyuyoruz. Güzel evet yani eğer e, samimi değilsek yani bu kitabı okuyan kişinin e, okuduklarıyla ilgili göstermesi gereken de bir samimiyet var. Tabii bunu kimse sağlayamaz bu o okuyan kişiyle ilgili ama hani evet. o sosyal medyayla bu anlamda bir paralellik kurarsam da biraz korkutuyor beni. E, sanki Başaramayacakmışız gibi bir hisse kapılıyorum Ama e, kitap gerçekten çok iyi, çok e, böyle dozunda her şey. Yani e, evet. gayet keyifli anlatmış ve eğlenceli de anlatmış. Dolayısıyla e, çocuklar için bambaşka bir deneyim olacağını düşünüyorum. E, Miguel'in evet. başka hayatlara bakmak için bir vesile olacağını e, da düşünüyorum evet. aynı zamanda. Bir yani şey, evet. Resimleriyle ilgili bir şeyler diyeceksin. Çünkü çizimleri çok hoşuma gitti benim. Çok detayla inceleyemedim ama... Kitabını... ...internetten biraz baktım çizerinin başka resimlediği şeyleri. Çok farklı güzel bir üslubu var gibi görünüyorlar. Ee, yani beni de en başta kapağıyla zaten bir vurdu açıkçası. Yani hem bu çok çocuksu hem bana... ...yani böyle şey nasıl diyeyim... ...çok izlenimci bir yandan... hani. İşte bir sürü e, çağrışımlar yapan resimler oldu ama hani uzun uzun açıkçası e, söyleyebileceğim bir şey yok şu anda. Çünkü e, resimlerin özellikle çalışmadım. Ama senin söyleyeceğin bir şeyler varsa dinlerim. Ee, yok ben de şimdi e, yayından önce internette gidip birazcık baktım çizerle ilgili de genel olarak gördüğüm yani yaptığı resimler üstü bu ulusuna gitti. Yani şey orada da nasıl diyeyim? Resimdeki çeşitlilik aslında çeşitli yaşamlara bakışçısı resimlerin surumunda da var gibi çünkü farklı teknikler farklı e, boyama biçimleri yani birkaç şeyi bir arada kullanmış e, çizer o yüzden e, daha renkli bir şey ortaya çıkmış yani düz düz bir resim değil de birkaç katmanlı sahneler diyebiliriz bunlara. Yani kitabı tamamlıyor gibi görünüyor. Kitabı tamamlıyor evet. Yani o konuda e, kesinlikle kitabın içinde çok keyifli sahneler ve hı hı. E, burada bir kuşlu sahne var mesela. Aslında en sevdiğim sahne de o. Neyse buna şimdi gösteremeyeceğime göre uzun uzun anlatmayayım. E, bugün iletişim yayınlarından çıkan e, Miguel adlı kitabı armağan edeceğiz e, dinleyicilerimize. Ee, bir şarkı çalacağız ve şarkı çalmaya başladıktan sonra arayan dinleyicilerimizin adını e, alıp e, sonra bir kura çekerek yine armağan edeceğiz e, ben telefon numarasını vereyim sen şarkıyı söyle olur mu? Tamam. telefon numaramız 0212 343 4040 şarkı. ee, şarkımız Star Wars'un ünlü e, melodisini dinleyeceğiz arkasından Star Wars'la ilgili bir kitapla devam edeceğiz Evet, tekrar e, yayındayız Açık Radyo'da 94.9'da bir dolap kitaptayız. E, Miguel'i Arman edeceğiz ama kimin kazandığını yayının sonuna doğru açıklayacağız. Şimdi Banu'nun kitabına geçiyoruz. Banu yayında mısın? Yoksa bağlantımız koptu mu? Ee, Banu, Ha hello? yayındasın tamam. Evet yayındayım. Şimdi senin ee, kitabındayız. Şimdi e, elimdeki kitapla devam edelim. Ee, neden Star Wars çaldık? Çünkü elimde Origami Yoda'nın gizli dosyası var. Ee, altın Kitaplardan çıktı ee, ve Tom Angleberger tarafından yazılmış bir kitap bu. Ee, origami Yoda'nın gizli dosyası e, bir e, kağıt e, origami ile yapılmış e, bir yoda'nın başrolde olduğu eğlenceli bir e, okul macerası diyelim. E, okul Şimdi, kitabın anlatıcısı Tommy adında bir çocuk ve e, bu origami yodanın gerçek olup olmadığını araştırıyor Güzelmiş. E, okullarında Dwight isminde bir çocuk var e, bu çocuk genelde e, herkesin dışladığı e, kimsenin ciddiye almadığı bir tip i̇şte çok garip davranışları var e, kaçık olarak tan tanınmıyor Tommy onu ve hiçbir işi düzgün ee, yapamıyor diyor. Zaten hep böyle garip şeyler yapıyor. Ee, mesela 13 tane konserve şeftali yiyip sınıfın ortasında kusabiliyor. Ya da short işte giyip çorapların e, şort giyip çorapların dizine kadar e, çekiyor diyor. Ee, bu Dwight denilen çocuk işte kimse tarafından ciddiye alınma, alınmıyorken bir gün elinde parmağında bir e, parmak kukulayla çıka geliyor. Bir yoda e, origamiden yapılmış bir yoda bu. E, ve ee, okuldaki her çocuğa e, yaşadığı, o an yaşadığı bir sorunla ilgili e, Yoda'sını çıkarıp bir anda ses tonu değişiyor. Yoda gibi konuşmaya başlıyor. Yoda'yı konuşturarak bir öyküde bulunuyor. Peki bir şey diyeceğim ee, burada. Acaba Yoda'nın kim olduğunu da bir kısacık söylemeli miyiz? Tabii Star Wars izlemeyenler için hemen söyleyeyim. Yoda e, bir Jedi ustası. Star Wars'taki Jedi şövalyelerinin en büyük ustalarından yani birçok Jedi ustasını yetiştirmiş ustaların ustası diyebileceğimiz bir yaratık. Özlü sözlerinden bir örnek verebilir miyim? Tabii. Yap ya da yapma. Yoktur hiçbir şey denemek diye. <gülüyor> evet. Yodan'ın evet, böyle bir konuşma biçimi de var yani devlet cümleler kurarak konuşuyor ve Dwight da e, konuşmaya başladı yani Dwight değil origami yodası konuşmaya başladığı zaman aynen böyle konuşuyor ve e, ilk başta Tommy'e böyle bir şey söylüyor. Tommy anlamıyor yani Dwight'ın saçmalıklarından biri olarak görüyor bunu ama bir süre sonra Dwight'ın yodası yani Dwight aracılığıyla konuşan yoda öyle şeyler söylemeye başlıyor ki e, gerçekten problemler çözülmeye başlıyor. Çok bilgice ee, öneriler veriyor ee, Ve bir süre sonra Tommy şüpheye düşüşüyor. Yani gerçekten Dwight konuşturuyor mu yoksa bu yoda gerçek mi? Ee, kendiliğinden mi konuşuyor? Yani Dwight aracılığıyla mı konuşuyor diye. <gülüyor> ee, <gülüyor> Güzelmiş. Tommy'nin bir de Harvey diye bir arkadaşı var. Onun da tek derdi e, böyle bir şeyin olmadığı bu bir saçmalık. E, Dwight'ın her zamanki saçmalıkları deyip o da e, aksini ispat etmeye çalışıyor ve bu kitap neden Origami Yoda'nın gizli dosyası? Çünkü işte Tommy e, bu Yoda gerçek mi değil mi araştırmaya başlayınca işte böyle bir e, onun elinden çıkma böyle bir rapor gibi bir şey kitabın tasarımı da çok güzel yapılmış. E, Origami Yoda ve Dwight diye bir bölümle başlıyor yazan Tommy e, ve Yoda'nın öneride bulunduğu diğer çocuklarda dosyalar alıyor. Yani her biri kendi Yoda ile ilgili deneyimini anlatıyor ve bunları arka arkaya biriktiriyor Tommy ve bütün bu olay olay dosyaları diyeyim artık. Olay dosyalarının arkasında Yoda'nın gerçek olup olmadığını kanıtlamaya çalışıyor <gülüyor> ve bu dosyaların arasında sürekli Harvey girip o da kendi yorumunu yazıyor her seferinde işte yalanlamaya çalışıyor teoriyi Peki Yoda'yı nasıl katladığını anlatıyor mu kitabın içinde bunu gösteriyor mu yani origami yapabiliyor muyuz? Tabii tabii e, kitabın sonunda e, arka tarafında yoga origamiyi nasıl yapacaksınız diye bir bölüm var. E, orada çizimlerle anlatılıyor. Ayrıca origamiyoda.com e, diye e, yazar e, Tom Engelbözer e, öyle bir sayfa site hazırlamış. Orada e, insanlar kendi yogalarını da e, yodalarını da katlayıp yollamışlar. Aynı şekilde altın kitaplarda. E, Origami ustaları yarışıyor diye bir Facebook sayfası, Facebook'te hı hı. bir uygulama daha doğrusu başlattı. E, kitaptaki Yoda biçimini e, katlayıp yollayanlar orada işte kendi yodalarını da sergilemiş oluyorlar... ...ve karşılığında da galiba en iyi Yoda'yı katlayana kitap armağan ediliyor. E, bayağı e, e, interaktif bir kitap yani. Evet, kitabın başında yazarın bir notu da var işte an bir itaf sayfasında annesine babasına birkaç kişiye daha itaf bulunmuş. Bir de çok çekkin bir şey olduğunu düşündüğü halde bana ilk Yoda figürümü alar sevgili büyük annem Ailene adıyorum demiş. <gülüyor> çok güzelmiş. Evet. Evet, içinde zaten Star Wars'a çok fazla değiniliyor. Star Wars karakterlerine. E, yeni kuşağın Gönderleri Star Wars'u çok fazla. Yeni kuşağın Star Wars'u pek bilmediğini düşünürsek evet, herhalde o anlamda e, da Evet gerçekten de bilmiyorlar ben de çok şaşırıyorum bu ama <gülüyor> e, böylece öğrenmiş oluyorlar. Bu kitabın devamında e, bu bir e, seri olacakmış. E, Darth Paper Strikes Back diye e, ikinci kitabı var. E, Darth Vader'a gönderme yapılıyor orada da e, kötü karakter Darth Vader e, buradaki Harvey ile e, özdeşleşiyor Harvey orada da yine e, karşı Hmm. karşı duruşunu sergilemeye devam ediyor. Bir sonraki kitap The Secret of the Fortune Wookiee. Ee, kapağında da Chewbacca'nın Chewbacca. benzeri Aa, yani bir origami <gülüyor> wookiee var. Çok keyifli görünüyor. Onların hikayelerini bilmiyorum ama bir sonraki e, sene e, okuldaki e, yaşanan başka hikayeleri anlat. Umarız Anlatıyor yakında yayınlanır. Şimdi süremizi bitirdik. Ben buradan işareti görüyorum. Tabii sen görmüyorsun. Tamam. O yüzden bu e, İletişim yayınlarından çıkan Miguel adlı kitabı kimin kazandığını söyleyelim. Seçil Aracı dinleyicimiz e, kitabı ona göndereceğiz. E, Origami Yoda da çok keyifli bir kitaba benziyor. Evet. E, Origami Yoda'nın gizli dosyası. Gizli dosyası. Altın kitaplardan çıktı o da. E, bu haftalık bu kadar. Bizim için biraz garip bir yayındı ayrı ayrı yerlerden. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir Kitap Bir Dolap Kitap Yeşilcin çocuk kitabı. Hazal Ermesuranlar, Banu Aksoy ve Yiğitray Karakeya. Kitap Dostu Sezin Okulu sundu. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Yonca Demire'ye teşekkür ederiz.